Ee, kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz sizlerle burada ee... Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Gençlik Merkezi'nin e, İstanbul e, Bürosu'nda, İstanbul Temsilciliği'nde çalışan arkadaşlarımızın e, desteği ve himmetiyle e, İhya Ülüm İddin'den seçtiğimiz bölümleri e, o bölümlerin içinde de seçtiğimiz yerleri okumaya gayret ediyoruz. E, kim seçiyor? Tabii ki ben seçiyorum. Sonuçta bir işi kim yaparsa e, seçme hakkı da onun olmuş oluyor. Fakat size e, nerede olduğumuzu, işte hangi konuyu işlediğimizi, bunun içinde nelerden bahsedildiğini, bizim hangi şeyleri öne çıkardığımızı bilhassa belirttiğim için hepinizin bunu okuma imkanı var. Sanıyorum İhya Ülüm in, rastlamıştım, internette de PDF'leri var yani illa evinizde olmayabilir. Her yerden okuyabilirsiniz. Gazali hakkında hala sorular gelmeye devam ediyor ama artık oraya girmeyeceğim. Ee, arkadaşlar kalbiniz mutmain e, kiminle ilgili kalbiniz tam mutmain oluyorsa ondan istifade etmeye bakın. Çünkü bir taraftan ee, tabii bu itmi'nan bu kalbi itmi'nan e, bir parçada e, bilgiye dayanmalıdır yani e, kimin anlatımından istifade edeceğiz, niçin o niçin sorusunun cevabını e, sağlam kriterlerle vermemiz gerekir e, olabilir, herkes herkesten istifade edemez ee, bu çok normaldir çok tabidir yani kesinlikle iş olsun diye söylemiyorum ee, kimisi daha e, sert böyle ifadelerden hoşlanır dinin böyle daha e, kuralcı ve sert bir şekilde anlatılmasından hoşlanır kimisi daha yumuşak ifade yani dinde değişiklik yapamayız yani onu söyleyeyim de anlatış tarzı olarak e, yazma üslup olarak efendim bizi rahatsız eden yerler herkeste olacaktır ben e, dediğim gibi size e, birini çok çok beğendiğim zaman yani genel olarak ve zaten yani ben kim? Yani ben mi takdir edeceğim Gazali'yi? Gerçek düşüncem bu. Bütün çağlar boyunca işte Muhittin Arabi'den bazı alıntılar okuyorum bakıyorum o bile Gazali'den alıntılar yapmış yani. efendim Çağlar boyunca İslam düşüncesine en çok etki etmiş şahsiyetlerden birisi. Böyle bir dehanın bazı kusurlarını ben şahsım adına yani görmezden gelebilirim. Öyle düşünüyorum. Kusurlar da değil mi? Demeyelim yani. Yazdıklarından bizim kabul edemeyeceğimiz bazı şeyler yine, yine uzattık efendim hemen geçiyorum hem de herkes böylece toplanmış oldu. Ne dedi Gazali hatırlayın dedi ki temizlikte aslulan manevi temizliktir yani dinin yarısı olan hadiste geçtiği üzere dinin yarısı olan temizlik sizin zannettiğiniz gibi böyle kılı kırk yaran insan hayatını felç eden böyle çok hani titizliğin de ötesine geçmiş bir takıntıya dönüşmüş bir temizlik demek değildir elbette dinde şart olan ibadetlerin kabulü için şart olan görünen ve görünmeyen pisliklerden temizlenme emri var ama bu konuda aşırıya gitmek dinin hedefi değil demişti. Şimdi bugün arkadaşlar bu temizlik konusundaki duyarlılığı da kategorize edecek. Yani Gaz Gazali'de benim en çok sevdiğim şey şamatik ilerlemesidir. Ee, en çok sevdiğim şeylerden biri diye düzeltiyorum çünkü gerçekten çok sevdiğim fazla e, unsur var, e, yön var Gazali'de efendim e, şematik anlatır yani her şeyi şu anda ne, biz bugün neyi işleyeceğiz arkadaşlar bu temizlik konusunda gösterilen hassasiyetin yani buna rağmen diyor. ben size söylüyorum diyor asıl olan maneviyattır ama manevi temizliktir yani iç dünyanızın temizliğidir kalbinizin ve aklınızın temizliğidir bakın aklı, aklın temizliği üzerinde e, size bir alıntı yapacağım aklın temizliği arkadaşlar şüphe kuruntu vesvese ve olumsuz düşüncelerden aklımızı temizlemektir bir hayal edin gerçekten yani bunlar olmadan aklınızda bunlar olmadan namaza durduğunuzu düşünün aklınızda bunlar olmadan Kur'an okuduğunuzu düşünün arkadaşlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e başlarken, namaza başlarken biz kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Çünkü o ibadet esnasında her türlü zihni pislikten arınmış olmamız lazım ki oradan elde edilebilecek e, karımızı e, maksimize edebilelim yani. Manevi feyzi, fuyu bereketleri e, azami düzeyde onlardan istifade edebilelim. İşte diyor ki buna rağmen diyor yani siz illa da bu temizlik konusunda biraz böyle hastalıklarınız sassanız bizim milletimize çok uygun bu çünkü biz gerçekten hem onunla övünüyoruz e, ve ayırt edici bir vasfımız haline geldi neredeyse e, bunlar e, diyor illa meşgul olacaksanız bunun da kategorileri olduğunu bilin diyor mesela bu temizlikte fazla uğraşmanın mübah olduğu yerler var. E, mahzurlu olduğu, münker olduğu yerler var. Makbul sayıldığı yerler var diyor. Şimdi onları anlatacak Gazali. Fakat ben şuradan çok kısa bir alıntı yapmak istiyorum oraya girmeden önce. Bir e, hatırlatma babında. O da arkadaşlar size daha önce bahsettiğim İbni Arabi üzerine yazılmış e, hakikaten benim sevdiğim bir kitap yani. Yarısına kadar geldim henüz. E, beni mutlu etti bunu okumuş olmak. E, Mustafa Çakmaklıoğlu'nun e, İbni Arabi'ye göre ibadetlerim manevi yorumları diye şöyle bir kitabı var. Ee, efendim... Bu kitapta temizlik bahsine girerken diyor ki burası önemli bunu hatırlatmalıyız e, ve hatırlamalıyız her zaman. Diyor ki e, bir defa diyor şunu kabul etmeliyiz ki diyor, Muhittin bin Arabi'nin e, temizlik konusundaki bütün görüşleri şu temel prensip üzerine oturur diyor. Nedir o temel prensip? E, eşyada asıl olan temizliktir. Bunun bir mecelle kaidesine dönüşmüş halinde bilirsiniz eşyada asıl olan ibahadır derler mübahlıktır yani e, bu yüzden mesela dinde mübahlar sayılmaz arkadaşlar işte elma yemek mübahtır armut yemek mübahtır süt içmek mübahtır yani saymaya kalktığınızı düşünün yani mübahlar sayılmaz sadece yasaklar sayılır bu yüzden mesela işte şu dönemde neyi yapabilirim neyi yapamam diye böyle soranlar her yapılabilecek şey yazılmaz mesela işte adetli kadın neleri yapabilir neleri yapamaz bilmihalleri açarsınız yapılmayacak olan şeyler yazılıdır yapılacak olan şeyler turşu alabilir mi işte bilmem şunu yapabilir mi bunu yapabilir mi tek tek sayılmaz o yapılmayacak şeyler arasında yoksa herhangi bir davranış Demek ki yapılabilir yani e, biliyorsunuz bu derste fetva kısmına çok girmeyecektik e, hiç girmeyecektik hatta biz daha çok manevi boyutu anlatacaktık onun için buna temas edip geçiyorum ama bu görüşü e, unutmayalım yani diyor ki İbni Arabi e, eşyada asl olan temizliktir e, necislik ise arızi ve geçicidir. Yani sonradan necis olur bir şey diyor. Yoksa bütün eşya özünde temizdir diyor. Buradaki eşya kelimesinin şeyler anlamına geldiğini biliyorsunuz değil mi? Yani her şey demek. Bu arzi durum yani bu necislik sonradan oluşan necislik e, zuhur etmediği sürece kendisinin asılla beraber olduğunu ona göre hükmedeceğini açıkça söyler. Yani bütün mahlukat taş, dağlar, ağaçlar mesela toz. Ee, arkadaşlar tamam şeydir, yani sağlık açısından sakıncalı olabilir ama necis değildir. Ee, Peygamber Efendimizin mescidinin dibi kumdu arkadaşlar. İşte daha detaylara girmeyeyim hele bugünlerde mutlaka hani hijyene dikkat etmemiz gereken bir dönemde o kadar da önemli değil gibi bir sonuç çıkmasını istemiyorum anlattıklarımdan ve Muhittin bin Arabi bunu bir adım ileriye götürüyor diyor ki nasıl ki eşyada asıl olan temizlikse insanlarda yani kullarda da asıl olan temizliktir Burası psikolojimiz açısından çok önemli arkadaşlar. Çünkü e, bazen söylüyorum hani kendimi böyle yüzlerce hayat yaşamış gibi hissediyorum. E, çok fazla hayat hikayesi anlatılıp e, problemler anlatılıp e, bize akıl sorulduğu için Allah yardımcımız olsun yani e, şaşırtmasın hiçbir zaman. E, ve şunu görüyorum o anlatılan hikayelerin bir kısmında e, kendisine saygın bir insan olarak bakmıyor insanlar. Kendisini değerli bulmuyor. Yani bunu kibir anlamında söylemiyorum. Şimdi kibiri bana ısrarla soran birkaç kanaldan böyle ısrarla soran bir arkadaş var. O da buradadır inşallah. Kibir değil bu arkadaşlar. Kibir, kibiri söyleyeceğim biraz sonra. İnsanın kendisini temiz... Özünde temiz özünde dürüst özünde doğru görmesi lazım günahların hataların arzi olduğunu görmesi lazım yani günahlar hatalar manevi pislikler efendim sonradan gelir bize yoksa insan tertemiz doğar. Tertemiz doğar ve içimizde büyük bir temizlik kapasitesi vardır. Çünkü özümüz temizdir. Yani şöyle düşünün tertemiz bir şeyi işte lekeliyorsunuz birkaç yerine. Tamam yani gözünüz o lekelere takılır ama aslında tamamıyla kıyaslandığında o lekeler çok küçük istisnalardır öyle değil mi? Dolayısıyla kendimize böyle temiz özümüzün temiz olduğunu düşünerek bakmak şu açıdan da çok faydalıdır arkadaşlar bizi ileri götüren bir şeydir. Neden? Çünkü kendimizi e, saygın, temiz, imanlı, efendim güzel ahlaklı yani özünde böyle görürsek e, güzelliklere yani manevi güzellikleri kastediyorum güzelliklere kendimizi layık görürüz yani evet ben de hoşuyla namaz kılabilirim deriz evet ben de Allah'ı anarken kalbi titreyenlerden olabilirim deriz evet ben de okuduğumu anlayabilirim bu kitabı ben de okuyabilirim deriz e, şimdi kibri soran arkadaşa bu cevap arkadaşlar şunu ben de yapabilirim kibir değildir bu özgüvendir işte e, Muhittin bin Arabi bunu özünde temiz olmak diye anlatıyor e, kibir nedir bunu benim gibi kimse yapamaz demektir yani kibir başkalarını hor görmektir arkadaşlar yoksa kendinizi kibirli olmayacağım diye kendinizi hor görürseniz oradan ne çıkıyor biliyor musunuz aman zaten benden adam olmaz bu sonuç çıkıyor ve hiçbir ilerleyemiyorsunuz yani. Bu yüzden din anlatırken de çocuklarınıza, çevrenizdeki insanlara yani tabii şurada bir parantez açmam lazım. Lütfen iyice bilmediğiniz konuyu anlatmayın. Hiç anlatmamanız yarım yamalak anlatmanızdan daha iyidir arkadaşlar. Sadece bildiğiniz kadarını söyleyin. Bir şeyi bilmiyorsanız bilmiyorum deyin. Bu zor bir şey değil ve sizin bildiğiyle bilmediğini ayırt eden bir insan olduğunuzu gösterir. Çok kıymetlidir yani. Bilmiyorum diyebilmek bana göre bir insan için çok önemli bir kriterdir yani. Çünkü zihninin sağlam çalıştığını gösterir. Her şeyin birbirine karışmadığını, zihninde her şeyin birbirine karışmadığını gösterir. En korkuncu her şeyi biliyor olduğunu düşünmesidir bir insanın. Şimdi... Arkadaşlar işte e, ben de bu kitabı okuyabilirim, anlayabilirim. Ben Evet ben de e, şu yemeği yapabilirim. E, ben de e, namazımı tam Allah'ın huzurunda olduğumu düşünerek, tam odaklanarak yani ihlasla, huşuyla kılabilirim. Yani bunu ben de deneyebilirim. Ben de bu konuda e, uğraşabilirim diyebilmemiz lazım. Çünkü biz özünde bunları yapmaya potansiyel olarak muktedir yaratıldık Çünkü buna muktedir olmasaydık arkadaşlar Allah Teala bundan bizi bunu bizden istemezdi. Çünkü Allah muhali emretmez. Allah muhali emretmez ne demek? Yani olmayacak bir şeyi, bir insanın yapamayacağı bir şeyi, insanın takatinin üstünde olan bir şeyi Allah ondan istemez. Bütün insanlardan anlamında buradan çıkan de Cenab-ı Hak bizden manevi, ahlaki, kalbi, akli bir takım şeyler istiyorsa yani mesela akli olan örnek vereyim suizandan kaçının diyorsa işte kalbi olan örnek vereyim riya yapmayın gösteriş yapmayın gösteriş için yapmayın hiçbir şeyi diyorsa efendim ahlaki anlamda işte salih olun sadık olun işiniz öz, e, sıratı müstakim üzere olun efendim e, dost doğru olun diyorsa demek ki biz bunları yapabiliriz ki bunu bize söylüyor e, peki insanlar bunu yapabilir ki Allah emrediyor gelelim bana ben yapabilir miyim bunu İşte gazali diyor ki sen diyor özünde temizsin bunu unutma diyor senin o yaptığın hatalar o günahlar arzi diyor onun için mesela çocuklarımıza da böyle bakmak değil mi Allah hepimize lütfetsin yani bu özünde temiz bir insan tertemiz Allah onu tertemiz yarattı bu hata ona sonradan yaşanan bazı şartlar sebebiyle istenmeyen bir durumlar sebebiyle sonradan oluştu çünkü sonradan oluşan her şey giderilebilir arkadaşlar ha, ne zaman giderilmez ne zaman giderilmez masa örtüsünü örnek verelim gene işte masanın üstünde anlatıyorum da bunu hep örnekler masa örtüsü üzerinden gidiyor ee, diyelim ki o masa örtüsünün üstüne bir e, ne bileyim çıkmayacak şekilde işte fazla miktarda bir şeyler döküldü artık masa örtüsü kendi rengini bile kaybetti yani Art e, bunun geriye dönüşü yok arkadaşlar bu nedir kalbin mühürlenmesidir kalp ne zaman mühürlenir siz hatalarınızı telafi edip onları temizlemeye uğraşmayıp biriktirdiğiniz... Yani üst üste, üst üste, üst üste eklediğiniz zaman aynen lekelerin birikip, birikip, birikip hiç temizlenmeyip her taraf lekelerle kaplanınca efendimiz bunu bir ayna e, benzetmesiyle anlatıyor biliyorsunuz efendim. Ondan sonra tabii iş işten geçmiş olur. Burada da Cenab-ı Hak'ın bir rahmeti var bize. Acaba benim kalbim mühürlendi mi? Acaba karşımdakinin kalbi mühürlendi mi? Bunun da bilgisini bize vermiyor. Böylece daimak hem kendimizden hem başkalarından ümit üzere ümit var olunca. Çünkü kimin kalbinin mühürlendiğini biz bilmiyoruz. Ona sorarsanız kendisini muhasebe etme ve hatalarını fark etme ee, becerisini kaybetmemiş bir insanın kalbi mühürlenmemiştir henüz. Yani tevbe etme ihtimali var, düzeltme ihtimali var. Bu yüzden tevbeye devam arkadaşlar şekli bile olsa bazı e, böyle e, çok hani köktenci kardeşlerimiz bu şekli e, seremonilere e, pek itibar etmiyorlar ama mesela bana göre diyelim ki işte bu hanımların oturup Yasin okudukları, cuma sohbetleri din e, dini e, toplantıları, Kur'an okuma meclisleri buralara hep tevbe-i sifarla başlanır biliyorsunuz. Diyor ki işte ona gerçekten inanmıyorsa samimi mi o anda o tevbe niye yapılıyor arkadaşlar yani bir kişinin bile o anda samimi bir duyguyla tevbe ettiğini düşünün veya sizin bir anlığına orada samimi ellerinizin o açık olduğu süre içinde bir anlığına samimi olduğunuzu düşünün yani o peki bir daha tekrar yapacaksa diyor niye tevbe etsin tekrar yapacaksam diye tevbe ihmal edilmez arkadaşlar Hz. Ali'ye bir adam geliyor ya ya Emir el müminin diyor ben diyor devamlı diyor, bir hata yapıyorum Tevbe ediyorum tekrar o hataya dönüyorum Tevbe ediyorum tekrar o hataya dönüyorum Ne yapacağım ben diyor Hazreti Ali diyor ki Tevbe etmeye devam et Ne zamana kadar diyor Tevbe etmeye devam edeceğim diyor Şeytan yenik düşene kadar diyor Arkadaşlar anlaşıldı mı Yani bu zihni ve kalbi temizlikleri Burada İbni Arabi uzun uzun anlatmaya devam ediyor Ve ee, ve en sonunda diyor ki, bu cümleyi de aktarayım hemen ihlaya geçiyoruz. Bütün bu anlatılanlardan açık bir şekilde anlaşılıyor ki, manevi anlamda temizlenmenin temelini, manevi temizliğin temelini her türlü kuşku ve fikri karmaşadan uzak olan iman nuru oluşturmaktadır. Yani imanımız ne kadar kuvvetliyse kuşkular, evhamlar, düşüncelerimizde ve kalbimizdeki bozukluklar bizden o kadar uzak oluyor. Ee, belki yani bilmiyorum tabi ben bu işin eh, e, uzmanı ehli e, değilim ama bir cümle söyleyip geçelim. Belki de e, imanımızı kuvvetlendirmek için çaba sarf etmemiz bizi zaten olası pek çok e, manevi pislikten koruyacağı için Oraya daha fazla odaklanmamız gerekebilir. İman nasıl kuvvetlenir? O da bir bahsi diğerdir. İnşallah başka zaman, başka fırsatlarda e, okursunuz, öğrenirsiniz veya birinden dinlersiniz. Şimdi demin ne dedik arkadaşlar az önce? Gazali dedik. Bu hani illa temizlikle çok uğraşacaksan bil ki onun da alt başlıkları var bu çok yani temiz, titiz insanların bazı davranışları mübahtır bazıları münkerdir yani mekruhtur bazıları da makbuldür ne zaman müba olur, ne zaman münker olur, ne zaman makbul olur onu anlatacak şimdi diyor ki bu tür davranışların aslında önce mübahla başlıyor bu tür davranışların aslında, önce şunu söyleyeyim arkadaşlar tamamen bu niyetle alakalıdır diyor hangi niyetle sen bunu yapıyorsun onu söyledikten sonra şimdi kategorilere geçiyorum mübah olanlar neden mübahtır diyor ee, Bu böyle temizlikle bu kadar uğraşmak buna para harcamak buna efendim zaman harcamak enerji harcamak çünkü diyor kişi savurganlığa kaçmamak koşuluyla malında bedeninde giysilerinde dilediğini yapma hakkına sahiptir yani onun evi onun malı onun canı yani çok aşırıya kaçmamak, israfa kaçmamak kaydıyla bu çok aşırıyı kim söyleyecek işte? E, acizane kanaatim orada biraz da işin ehli uzmanlardan yardım alacağız arkadaşlar. Bu normallik konusunda bir e, konferans dinlemiştim. E, bilmiyorum hayatta mı? Fevzi Sabık Hoca'dan e, demişti ki, psikiyatrist yani e, profesör, e, demişti ki ee, mesela balık yedikten sonra ellerinizi kaç kere yıka sabunlarsınız işte ben düşündüm en fazla iki kere yani bir kere o yağlar falan gitsin diye bir kere de işte kalıcı bir temizlik olsun diye ee, üç kere dedi normal ne üç kere yedi kere dokuz kere otuz üç kere yani bunların hangisine normal diyeceğiz? Normal kavramı da biraz tartışmalı bir kavram. Dolayısıyla bir şeyin haddini, bir konuda haddi açtığınızı onun titizlikten çıkıp obsesyona dönüştüğünü, dönüşmüş olabileceğini düşünüyorsanız arkadaşlar kesinlikle yardım almanız gerekiyor. Yani bunu özellikle söyleyeyim bazen arkadaşlar bizim takıntılarımız bize takva gibi görünebiliyor. Yani aslında işte OKB mi diyor, obsesif kompulsif bozukluk biliyorsunuz evhamlar ve işte olmadığını düşmek. Mesela 33 kere yıkayan elini 33 kere sabunlayacak balık yedim diye. Diyor ki mesela 31'e geldi karıştırıyor. 30 mu oldu 31 mi oldu? Tekrar baştan başlıyor. Şimdi bu hikayeyi dinleyince 7 kere sabunlayan çok şey gelmiyor değil mi insana? Yani çok aşırı gelmiyor. Dolayısıyla burada bir normalin sınırı böyle herkes tarafından belli olan herkes tarafından uygulanacak sınırı çok kesin olmadığı için yardım almamız iyi olabilir. Ee, en azından basit bir e, kriter söyleyeyim size. Hayatınızı felç etmeye başlamışsa, bütün hayatınızı temizlik işgal etmeye başlamışsa o zaman e, normalin dışına çıkmışız demektir. Bu da bir israftır. Yani israfı sadece para israfı diye düşünmeyin. Vakit israfı, enerji israfı, beyin israfı değil mi? Çok çeşitleri var. Hatta bana sorarsanız o manevi değerlerin yani manevi Güçlerimizin israf edilmesi e, paranın israfından daha tehlikeli, e, daha zararlı bizim için. E, hemen bunu bu kadar söyleyip geçiyor. Münkere gelelim diyor. Yani bu temizlik, aşırı temizlikle uğraşmak ne zaman münker olur? Bu tür hareketler dinin esası kabul edilmesi durumunda diyor. Aa, bakın dikkat edin. Yani mesela işte seccade olmadan namaz kılınmaz nasıl kılıyorsun sen halının üstünde namaz mutlaka seccade olacak deniyorsa veya herhangi bir işte bir masayı silecek mesela yine masa örneği verdim bir masayı silecek işte bir kere sabunlu suyla siliyor bir kere durusuyla siliyor bir kere kuru bezle siliyor falan işte cila alıyor bir şeyler yapıyor yani ve bunun mutlaka dinen de böyle olması gerektiğini söylüyorsa anlatabildim mi arkadaşlar sizin bir konuda hassasiyetiniz olabilir o yani takılmışınızdır oraya veya sizin için önemli. İşte hayatınızı felç etmiyorsa bir problem yok ama arkadaşlar onu diyor eğer dinin bir aslı olarak görmeye başlamışsanız işte o zaman o münker'e dönüşür diyor. Evet son bir kez daha söyleyeyim kalp atmamanızı rica ediyoruz yayın donuyor diyor arkadaşlar ee, lütfen kalp atmayın anlıyorum. Ee, sorularınızı, eleştirilerinizi, müspet menfi, eleştirilerinizi, beklentilerinizi e, Kagem İstanbul, TDV Kagem İstanbul sayfası yani şu anda yayın yaptığımız sayfada bu dersle ilgili postun altına yazarsanız ben bir dahaki derse girmeden önce oradakileri okur, ona göre cevabını ona göre bir e, rata çizilecek. DM'den falan yazıyorlar. Ben bir vaize adıyla e, Instagram'da e, bulunuyorum. Oradan yazıyorlar. Onları toparlamam imkansız. Çünkü o kadar çok geliyor ki yani onları böyle e, bir arada görmek için e, TDV Kagem sayfasının, Kagem İstanbul sayfasının e, bu, bu dersle ilgili postunun altına yazabilirsiniz. Bakın böylece daha değerli toplu olur arkadaşlar. Hem de herkes birbirinin yazdığını da görmüş olur. Bu da ufuk açıcıdır, eğiticidir. Şimdi arkadaşlar ne yapıyor? Yani kendisinin o temizlik anlayışının herkes tarafından yapılması gerektiğini düşünüyor ve bunu yapmayanları ...tiz olarak netelendiriyor. İşte bizim e, Türk kadınlarının çoğunun yaptığı şey bu. Bu mekruhtur diyor. Sen diyor e, karşındaki insan senin kadar titiz olmayabilir. Ama dinen caiz olacak kadar, dinen yani o namaz geçerli, o işte abdest geçerli olacak kadar... ...zahiri şartlara uymuşsa sen onu din dışı olmakla suçlayamazsın. Böyle yapmaya başladığın zaman diyor... Efendim e, yanlış yaptığını ve bu temizlik konusunda mektup olan bir alana girdiğini bilmiş oluyor. Şimdi şu caizle ilgili e, bir e, parantez içi açıklama yapalım arkadaşlar. Biliyorsunuz çoğunuz e, e, özellikle e, ilmihal ve fıkıh kitaplarında hele de işin içine başka mezhepler de girerse konular çoğu kere birden fazla ee, açıklaması vardır. Yani bir sorunun birden fazla cevabı vardır. Çok seçeneklidir din arkadaşlar. Peki avam ne yapacak? Yani işte bir şey caizdir diyen var, mekruhtur diyen var. İşte aynı davranışa sünnettir, vaciptir, farzdır diyen var. Farklı farklı mezheplerde abdestin farzları bile meslepten mezhebe değişebiliyor. Ee, ne yapacak avam Yani bunları e, ölçebilecek durumda olmayan kişi şimdi fıkıh hususlu alanına girmeyeyim ama efendim e, bu arada hani parantez açayım mesela İlem'in e, efendim e, İslam düşünce enstitüsünün klasik klasik e, klasik düşünce enstitüsünün efendim çok güzel. Ee, seminerleri var, dersleri var daha doğrusu. Oralardan bunları takip edebilirsiniz veya açıp kendiniz okuyabilirsiniz. Ee, oralara girmeyelim detaylara. Avam ne yapacak? Farklı fetvalar varsa. Avamın mezhebi müftinin mezhebidir diye bir kural var arkadaşlar fıkıhta. Avam kim bu arada? Mesela ben avamım. Siz avamsınız çünkü bir müçtehidin şu anda beni dinlediğini zannetmiyorum. Yani içtihat yapma derecesinde olmayan, kendisi fetva verme, Kur'an ve sünnete bakarak, kendisi fet veya diğer kaynaklara bakarak, kendisi yeni bir fetva üretme e gücüne, o ilmi kudrete sahip olmayan herkes avamdır. Ne yaparız biz avam? İşte fetva ehli olan yani tırnak içinde müfti olan fetva verme yetkisini haiz olan ulemaya sorarız. Bizim için bu en yüksek düzeyde din işleri yüksek kuruldur Türkiye'de veya fetvada görev yapan işte alo fetvada görev yapan uzman arkadaşlarımızdır. Sorarız, onlar bize ne derse ona göre hareket ederiz. Peki diğer seçenekleri bilmek neye yarar arkadaşlar? Diğer seçenekleri bilmek onları yapanları kınamamamızı sağlar. Bunun altını çizelim. E, bu şu demek, mesela ne olsun? E, temizlikle ilgili örnek verelim. İşte e, bir yeri bir... E, yeri temizleyeceksiniz ee, necasetin kokusu rengi orada kalmadığı sürece temizdir yani sildiniz ve gitti temizdir orası ama siz diyorsunuz ki hayır bence 7 kere temizlenmesi lazım 7 kere oranın silinmesi lazım diyorsunuz içiniz rahat etmiyor işte o en başta anlattığım sebeple efendim 7 kere siliyorsunuz tamam silin ama bilin ki orayı 2 kere silen de yani bir sabunlu bir duru suyla silmiş, bakmış koku yok, renk yok, çıktı. Orayı iki kere, üç, üç kere silen de caiz olan bir şeyi yapmış oluyor. Anlatabilir miyim? Yani bu namazla ilgili de böyledir, Kur'an'la ilgili de böyledir, diğer bütün sosyal hayatla ilgili fetvalarda da böyledir, giyim kuşamla ilgili kurallarda da böyledir. Siz gerçekten elinizden geldiğince daha iyisini, Sadece caiz mertebesinde kalmayın. Elmanlı Hamdi yazıyor diyor ki bir şey caizdir demek terki evladır demektir diyor. Yani onu yapmamak daha iyidir. Çünkü caiz en alt sınırdır. O en alt sınırda siz kalmak istemiyorsunuz. Çünkü orada orasını yani çok beğenmiyorsunuz dindarlık olarak. Ali Ülala bu çok güzel bir şey. Daha iyisini yapın. Ama o en alt sınır da olsa yani orada da olsa kalmaya çalışan ve oraya uyan birini kurallara uymadı diyemezsiniz arkadaşlar. İşte burada Gazali bunu söylüyor bu fiillerin yani bu aşırı temizliğin münker sayılmasının bir diğer nedeni de şudur bu kişiler dışlarını süsleyip bezeyerek halkın dikkatlerini çekmeyi hedef aldılar İşte bakın niyetle alakalı dedim ya İşte çok temiz densin, çok düzenli densin İşte bu ailede en temiz o, içimizde en temiz o densin bu ise haram riyanın ta kendisidir işte tasavvufçuların kılıp kıyafet ve temizliklerinde gösterdikleri duyarlılık bu iki açıdan değerlendirildiğinde münker nitelik kazanır diyor. Makbule gelelim. Burası daha da önemli. yani münkeri anladık değil mi? Yani riyayı hedefliyorsa, kendisi gibi yapmayanları din dışı sayıyorsa, o zaman bu sizin titizliğiniz Münker bir titizliktir, makbul olmayan, efendim mahzurlu, dinen mahzurlu olan bir titizliktir. Ee, ama mesela kimseyle uğraşmıyorsunuz, siz kendiniz böyle uygun görüyorsunuz. İçiniz ancak böyle rahat ediyor, tamam mübah o zaman diyor, eğer hayatın felç olmuyorsa. Gelelim bu titizliğin makbul sayıldığı yerlere, burada inanılmaz psikolojik ee, tahlillere giriyor gazali. Onun için seviyoruz işte. E, yani fıkhı bize bu şekilde anlatan belki de tek insan yani e, tarihte. Kılık, kıyafet ve temizlikte titizlik gösterenler. Bunu iyi niyetle yapıyor. Şimdi makbul olan titizlik. Süslenme amacı gütmüyor. Yani bununla böyle daha cazip görünme ya da işte e, dikkat çekici olma amacı gütmüyor. Kendileri gibi davranmayanları kınamıyor. Ve bu temizlikle uğraşmaktan dolayı namazlarını ertelemiyor. Bakın birisi bana yıllar önce dedi ki arkadaşlar pazartesi günleri namaz kılamıyorum dedi. Allah Allah dedim ya ne var pazartesi günde pazartesi benim temizlik günüm dedi. Temizliğe bir giriştim mi dedi yani namaz kılamıyorum dedi. Bakın işte biliyor Gazali ve onu söylüyor. Yine bu yüzden veya abdeste o kadar çok uğraşıyor ki yani e, namazla o kadar uğraşıyor ki bir şeyi arkadaşlar e, çok güzel bir prensip var. Onu size hatırlatayım. E, bir şey haddini aştığında zıddına inkılap eder. Bu her konuda böyledir. Yani bir şeyin haddini aşırırsanız zıddına dönüşür. Mesela siz namazı o kadar mükemmel yapmak istiyorsunuz ki işte kıraatta bir harfi telaffuz edemediyseniz tekrar baştan başlıyorsunuz. İşte ne bileyim aklınıza kötü bir düşünce geldi. Tabii bu hastalık artık da tekrar baştan başlıyorsunuz. Bir öğlen namazı bir buçuk iki saat sürüyor. Bir süre sonra ne olacak biliyor musunuz? O namazı terk edeceksiniz. Yani çünkü hayatınız felç olacak. E veya mesela bunun daha çok görünen örneği. Tabii bu anlattığım hastalık ama daha çok görünen örneğini söyleyeyim. Ben ya tam kılmalıyım ya hiç kılmamalıyım diyenler. Yani beş vakit namazı tam kılamıyorum o zaman hiç kılmayayım. Yapacaksan bir işi doğru yapacaksın. Bakın ne oldu mükemmeliyetçilik neye dönüştü? İhmale ve terke dönüştü. İşte bir, bir kitabı okuyacaksan ben tam anlamalıyım yani bunu tam anlamadım okumayacağım. Ne yani ne bileyim her neyse yani bu öğrencilikte, iş hayatında, evlilik hayatında, çocuk eğitiminde, ibadetlerde her konuda böyle. Bir amaç bir herhangi bir iş haddini aştığı zaman zıttına inkılap ediyor, zıttına dönüşüyor. Bunu gerçekten unutmayalım çünkü bakın temizliğin yani dindeki temizliğin amacı nedir? İbadetlerini Allah'ın huzuruna temiz bir şekilde çıkarak yapmandır. Ama sen bu temizliği o kadar aşırıya götürüyorsun ki ibadet yapamaz hale geliyorsun. Gördünüz mü? Bakın nasıl zıttına dönüştü. Yine bu yüzden e, yani böyle yapmıyorsa bir insan hani temizlik onun hayatını felç edip ibadetlerini bile yapamaz hale getirmiyorsa yine bakın şimdi ne, nerelere geldi. Bu yüzden yani temizlikle çok meşgul olduğu için ilim gibi daha fazileti işleri geciktirmiyorsa mesela ev işinden kitap okumaya fırsat bulamayan anneler. Geçiyorum bu kadar söylüyorum sadece. Aslında mübah olan bu davranış bu, e, kılık kıyafet düzgünlüğünün ve temizliğinin iyi niyetlerle Allah'a yaklaştıran davranışlar olarak değerlendirilmeleri de mümkündür. Yani bu şartları sağlıyorsa bir insan diyor, böyle üstü başı pırıl pırıl, tertemiz, evi barkı, düzenini kurmuş. E, tabii eskiler bunlarla ilgili çok güzel e, yöntemler geliştirmişler arkadaşlar. Geçen gün Instagram'da birisi yazmış ki e, annelerinizden duyduğunuz böyle klişe sözler hani ev hayatıyla ilgili neler e, işte akşam yatmak bilmiyorsunuz sabah kalkmak bilmiyorsunuz mesela çoğunluk bunu söylemiş içinde bir tane yorum çok dikkatimi çekti anneannesi o yazan kişinin anneannesi dermiş ki e, gelirken gelecek olanı getirirsen giderken gidecek olanı götürürsen işin azalır yani diyor ki mesela buradan mutfağa gideceksin, buradan mutfağa gidecek bir şey varsa götür. Mutfaktan buraya geliyorsun, oradan gelmesi gereken bir şey varsa getir. Böylece tekrar tekrar yapma. Yani bu ev işini arkadaşlar evdeki hayatı, şimdi bir şey söyleyeyim de iyice canınız sıkılsın. Size hiç zaman kalmayacak kadar bütün hayatınızı işgal ediyorsa iyi organize edememişsiniz demektir belki de. Yani bir de o ağaçtan bakmakta yarar var. İşte diyor bunların hiçbiri olmuyorsa kimseye riya yapma amacı bütmüyorsun ibadetlerini ertelemiyorsun daha değerli olan o temizlikten daha değerli olan ilim gibi okumak gibi, konuları ihmal etmiyorsun temizliğe boğularak işte o zaman bu temizlik makbuldür diyor ve hatta diyor ve hatta diyor temizlenmede ki bu duyarlılık. Tembeller için Allah'a yakınlık vesilesidir. Yani bu cümleyi ne demek istiyor dedim ilk okuduğumda. Tembeller için Allah'a yakınlık vesilesidir. Ne demek tembeller için Allah'a yakınlık vesilesidir arkadaşlar? Diyor ki sen diyor Allah yolunda işte daha ciddi, daha değerli bir şey yapmıyorsan bu temizliği de yapmadığında boş boş oturacaksan bari temizlik yap diyor. Yani Allah yolunda tembellik gösteren kişilerin bu temizlik duyarlılığı hiç yoktan iyidir. Gene hiç olmazsa bir aktivite yapıyor. Gene Allah katında değerli olan Allah'ın sevdiği bir şey yapıyor yani. Hiç olmazsa bu çok etkileyici. Efendim diyor ki, ee, bu titler zamanlarını kılık kıyafetlerini düzeltme, temizleme uğruna harcamasalar bu kez ya yatıp uyuyacaklar veya şunun bunun dedikodusunu yapacaklardır. Gördünüz mü? Yani kadın diyor işte, mesela kadın demiyor burada da biz e, kendi aramızda böyle söylüyoruz. İşte birisi, birisi diyelim daha güzel, e, birisi e, çok temiz bir insan. Devamlı böyle işte her gün makinalar açılıyor, evler siliniyor, tozlar alınıyor falan filan e, size aşırı geliyor. Ee, diyorsunuz ki ya yapma bu kadar bu fazla diyorsunuz. Gazali diyor ki dikkat et diyor. Eğer diyor o onu yapmadığında günah olan şeyler yapacaksa hiç olmazsa onu yapsın diyor. Bu onun için iyi bir şeydir, makbul bir şeydir diyor. Anlaşıldı değil mi? Bu bakımdan temizlikle uğraşmaları daha iyidir. Çünkü temizlik yaparken zaman zaman Allah'ı anabilirler. şey i̇şte el karda gönül yarda prensibiyle hani tesbih edebilirler, ibadetleri hatırlarlar. Öyleyse münker fiillere veya israfa sapmamak kaydıyla temizlikle meşgul olmakta bir sakınca olmaz bu durumda. Fakat genç arkadaşlar, okuyan arkadaşlar... Kendilerini ilme ve ibadete veren kişilere gelince yani sen akademisyensin yazarsın işte hocasın ders veriyorsun bir kitap yazıyorsun bir araştırma yapıyorsun yani bir ilimle meşgulsün ve bu ilmin de illa dini bir ilim olması gerekmez İnsanlığa faydalı olan herhangi bir ilimle meşgulsün. Bunlara gelince bunların zamanlarını gereğinden fazla temizlik uğrunda harcamaları doğru değildir. Çünkü böylelerinin temizlik üzerinde gereğinden çok durmaları kendi haklarında münker bir davranış en değerli sermayeleri olan ömürlerini boşu boşuna ziyan etmektir. Temizlikte duyarlılığın bazılarına bakınca makbul, bazılarına bakınca mekruh karşılanmasına şaşmamak gerekir. Çünkü iyi kişiler için bir sevap olarak değerlendirilen bazı fiiller daha üstün olan mukarret zatlar için günah sayılır. Yani sen de ilimle, e, hizmetle insan mesela bugün şu an için diyelim yani e, herhangi bir sağlık hizmetinde çalışan bir insansan mesela. İşte ilmi bir çalışma yapan laboratuvarda araştırma yapan bir insansan. Örnekleri anladınız ee, ve burada e, aslında göremedim. Herhalde mütercüm eklemiş böyle bir parantezci cümle. Öğrencileri çeşitli işlerde çalıştıran hayır kurumu yöneticilerinin kulakları çınlasın demiş yani bu Kur'an kurslarında falan da çok vardır işte öğrenci hafız bir saat bile onun için çok kıymetli bir gün dersi kayar yoksa kaydıkça şey gelir usanç gelir efendim onu işte hocalara hizmette kullanırlar idarede gereken işlerde kullanırlar falan bu yapılmaması gerekiyor diyor işte diyor bundan ötürü ben bir alimin bir öğrencinin Bakın öğrenciden alime kadar yani ilimle uğraşan insanların kendini ibadete vermiş bir abidin, abid kişinin yani elbiselerini kendi elleriyle yıkamak suretiyle zamanlarını ziyan etmelerini doğru bulmuyorum diyor. Ne olacak peki arkadaşlar sizce ne diyor ee, alternatifi ne bunun yaptırın diyor imkanınız varsa. İmkanınız varsa vakti böyle değerli olan insanlar, ilimle meşgul olan insanlar, insanlığa hizmetle meşgul olan insanlar eğer imkanları varsa böyle ev işleriyle, yıkamayla, ütülemeyle uğraşmasınlar diyor. İlk devir Müslümanları temizliğin değil rüyanın inceliklerini araştırırlardı. Burada belki çamaşırcılar yıkamada titizlik göstermezler mesela böyle düşünüp evine hiç temizlikçi alamayan kendisi böyle güce gündüz bir hizmetçiye dönüşen insanlar var arkadaşlar yani insanın kendi evine hizmet etmesi kötü bir şey değil ama imkanı var daha, kendisi daha iyi bir şeyle meşgul olabilir hem birisine bir ekmek kapısı olur bunu yapmıyor niye yapmıyor kimsenin işini beğenmediği için. Diyor ki çamaşırcılar yıkamada titizlik göstermezler, sulara dikkat etmezler gibi bir takım vehimlere kapılmak doğru değildir bu konuda diyor kategorize etmiş oldu arkadaşlar. Temizlikle çok uğraşmanın mübah olduğu yerler, e, mekruh olduğu yerler ve makbul olduğu yerleri söyledi. Onun altında da e, ilimle meşgul olan insanların bu konudaki yaklaşımlarının nasıl olması gerektiğini söyledi. Ve bir hikaye, hikayeyle konuyu toparlıyor. Süfyan, hikayeler arkadaşlar çok önemlidir abartmadıkça. Yani bir konuşma baştan sona hikayelerle doluysa belki bu yanlış olur. Yani bir vaaz, bir ders... Ama her derste bir ya da iki küçük anekdot, hikaye anlatmak o derste anlatılan ana fikirlerin daha iyi bir anlaşılmasını ve unutulmamasını sağlar. Kur'an'da kıssaların anlatılmasının amaçlarından bir tanesi de benim acizane kanaatim kıssalarla ilgili tefsir usulü kitaplarında veya müstakilen kıssaları açıklayan kitaplarda pek çok hikmet sayılmıştır. Benim kanaatim, ben kıssalarla biraz uğraşmış bir insan olarak söylüyorum. Benim kanaatim de Kur'an'ın kıssalar dışındaki e, öğretilerinin uygulanabilir olduğunu gösteriyor kıssalar bize ve uygulanmadığında ne olacağını gösteriyor. Uygulanırsa ne olur uygulanmazsa ne olur yani Kur'an'ın sadece madde madde ilkeler anlatan bir kitap olduğunu düşünün. Ne İbrahim'i tanıyorsunuz, ne Musa'yı tanıyorsunuz, ne Adem'in şeytanla mücadelesini biliyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ne Süleyman'ın o nimetler içinde Allah'a nasıl yakın olabilmiş mesela onu bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Size sadece anlatılıyor. İşte şükredenlerden olacaksınız, sabredenlerden olacaksınız. Böyle anlatılıyor. Örnekler her zaman, tekrar ediyorum, konunun daha iyi anlaşılmasını ve ee, daha kolay hatırlanmasını sağlar. Hikaye şöyle, Süfyan'ı sevri. Şimdi buradan ben de güncel hayata bazı atıflarda bulunacağım. Bir keresinde bir arkadaşıyla yolda giderken arkadaşı gördükleri bir konağın yüksek ihtişamlı kapısına bakınca baka kalmış. Demek ki bir konağın önden geçiyorlar. Çok ihtişamlı bir kapı var konağın kapısı. Arkadaşı da böyle kapıya bakmış. Demiş ki bunu yapma Süfyan, Süfyan ediyor Hayran hayran bakma. Eğer gelip geçenler böyle bakmasaydı adam bu kadar israfa kaçmaz diyor. Yani arkadaşlar temizlik başta olmak üzere her türlü konudaki israfımız, aşırılıklarımız neden sürdürüyoruz onu? Çünkü e, onaylanıyor, toplum tarafından onaylanıyor, ilgi görüyoruz, alaka görüyoruz, e, hayranlık, hayran bakışlar e, görüyoruz, takdir görüyoruz ve her insanın arkadaşlar az veya çok Takdire ihtiyacı vardır. Takdir çok önemli bir motivasyondur. Onun için atalarımız demiş ki marifet iltifata tabidir. Yani hangi davranış toplumda övülürse insanlar o konuda e, öne geçmeye çalışırlar. O konuda e, maharet kesfetmeye çalışırlar. Bu bakımdan yapma diyor. Mesela işte birisi arkadaşlarınız arasında gençler arasında bu çok var. Yani ben bir defasında şöyle demiştim mesela dedim ki yani bana giysilerinizle çantalarınızla işte markalarınızla hava atamazsınız biliyor musunuz dedim niçin çünkü hiçbirini bilmiyorum yani sen çantayı şöyle şuraya koyuyorsun ben bilmiyorum ki. Nedir onun markası ve ne kadardır yani ilgilenmediğiniz zaman o kişinin onu kullanarak sizin üzerinizden bir hayranlık kazanmaya çalışması veya da size bir üstünlük göstermeye çalışması tamamen boşa gitmiş oluyor çünkü o, o primi o nereden alıyor arkadaşlar sizin ilginizden alıyor bak bunu unutmayın. Çok güzel bir hikaye bu açıdan. Evet ilk devir Müslümanları bütün zihinlerini gizli necaset ihtimallerini aramakta değil bu tür incelikleri yani nerede israf yapıyoruz, nerede riya yapıyoruz, nasıl engelleriz bunu, kendimizde nasıl engelleriz, başkalarına nasıl yardım ederiz bunları meydana çıkarmakta kullanırlardı. Eğer bir alim. Elbiselerini yıkayacak ihtiyatlı birini bulabilirse elbiselerini ona yıkatmalıdır. Bu hem temizlikte müsamahakar davranma yolunu yeylediğinden hem de bu işinin nefsi emmaresini bu işinin nefsi emmaresini mübah bir işle oyalayıp hiç değilse o sürede masiyetlerden uzak kal bu kişinin olacak. Evet. Yani bu elbisenin elbiseni yıkayacak kişi. Zaten o işe talip olduğuna göre öyle ilimle ve yüksek e, konularla uğraşan biri değil. Sen ona elbiseni yıkatarak hem de onun e, malayani yani yani boş, anlamsız işlerle uğraşmasının önüne geçmiş oluyorsun. Ona, o hem 3-5 kuruş kazanmış oluyor. Bu açıdan hayırlı bir davranış olarak algılanmalıdır. Çünkü diyor nefis bir şeyle oyalanmak ister. Her kademede insanın e, meşguliyete ihtiyacı var. Böylece diyor çamaşırcı alime yaklaşma amacıyla elbiselerini yıkarsa bu davranışı kendisine sevap kazandırır. Hem de sevap da kazandırır. Mesela bunu e, Allah rızası için yaptı diyelim. Yani bir alim var. Onun dünya işlerini kolaylaştıralım ki o işte ilme, ilme hizmette daha çok vakit bulabilsin diye siz ona yardım ettiğinizde siz de sevap kazanıyorsunuz. Öyleyse Alim kişinin vakti bu gibi işlere harcanmayacak kadar şerefli ve kıymetlidir. Binaenaleyh elbiselerini halktan birine yıkatınca zamanını değerlendirmiş olur. Çamaşır, buna ben şey diyorum arkadaşlar, zamanı satın almak. Zamanı satın alabilir miyiz? Evet, satın alabiliriz arkadaşlar. İmkanımız varsa bazı işleri yaptırarak, bazı şeyleri hazır alarak, yani olabildiğince aşırıya kaçmadan... Eğer, burada bir parantez açayım arkadaşlar, eğer siz bunların hiçbiriyle meşgul değilseniz, yani ilim yapmıyorsunuz, bir sosyal hizmet yapmıyorsunuz, insanlığa hizmet eden bir işiniz yok. Yani siz zaten oturuyorsunuz. O zaman kendiniz yapın. Çoğunu, hiç olmazsa çoğunu kendiniz yapın arkadaşlar. Çünkü meşguliyet tedavi edicidir. Bütün ruhsal bunalımlar ve günahlar hatta, boşluktan doğar arkadaşlar. Boş kalmaktan doğar. Eee çamaşırlarını yıkayanın da en değerli anları bu gibi işleri görmek suretiyle her taraftan bol bol hayır kazanmaktır. Bu örnek benzeri işler için de geçerlidir. Bu işlerin üstünlüklerinin sıralanması, hangilerine öncelik verilip hangilerinin sonraya bırakılacağı iyice düşünülmelidir. Yani diyor sen hayatında yapmak zorunda olduğun işleri hiyerarşik bir sıraya koy. Buna ne diyoruz biz? Önem sırasına diz. Ve benim çok yaptığım dualardan biridir Allah'ım en önemli şeyleri en önemsiz şeyler uğruna feda eden ahmaklardan etme bizi. Yani bunu da bulabilmeniz için mutlaka yazarak düşünün arkadaşlar. Çünkü böyle zihinden bunları bulmaya çalışmak böyle kayan suyun üstüne yazı yazmak gibi oluyor. Kayıp gidiyor. Elinize kağıt kalem alın sizin için en önemli şeyler neler bu hayatta? Ve çok da düşünmeyin yani aklınıza ilk geleni yazın ki spontan olsun yazın böyle bir listeyi şimdi o listeyi yaptığınızda mesela her yerin gıcır gıcır olması kaçıncı sırada geldi? Her yer gıcır gıcır olması diyelim ki önem sırasına göre bak ahlak var maneviyat var imanı kurtarmak var işte yani değil mi yani ilim var işte başka e, kariyerler var mutluluk var aile mutluluğu var vesaire yazdınız yazdınız yazdınız herkese göre değişir bu mesela 20. sırada geldi temiz olmak çok gıcır gıcır olmak zamanını ayırdığın şeyleri de karşı sayfaya yaz bir bakacaksınız ki ben bunu yaptım kendim için arkadaşlar bir bakıyorsunuz ki hayatta sizin için hiçbir önemi olmayan mesela sosyal medyada vakit harcamak benim için çok önemli diye yazar mısınız o listede yer alır mı işte Instagram'da bir saat harcamak yazar mı orada? Yazmaz, hiç yazmaz yani. Hiçbirimiz böyle bir şeyi eğer bir profesyonel e, satıcı vesaire değilsek yani sosyal medya üzerinden bir şey yapmıyorsak, bir iş yapmıyorsak hiçbirimiz böyle bir şeyi yazmayız. Ama harcadığınız vakitlere gelince arkadaşlar bir bakacaksınız ki önem listenizde kendisine yer bile bulamamış olan işler vakit harcamada ilk beşe girmiş. O zaman bu ne demektir biliyor musunuz? Siz bu önem verdiğiniz şeylere ulaşamayacaksınız demektir arkadaşlar. Bu yüzden yani hiyerarşik olarak işlerinizin sıraya dizin diyor. Ömrün e e her anını daha değerli işlerde kullanmak üzere ince hesaplar yapmak dünyanın bütün işleri için derin derin düşünmekten çok çok daha iyidir diyor. Bir de acizane tavsiye özellikle bizim gibi her gün yeni bir sürprizle değil mi ev hanımısınız işte çocuğunuz bugün bir kalktınız Allah korusun yani ateşi çıkmış. Haydi bütün programınız alt üst, alt üst olur. Böyle süp, hayatı sürprizlerle dolu olanlar için tavsiyem arkadaşlar günlük plan yapın. Yani e, akşamdan yatarken veya sabah kalkınca. Bugün neleri yapmam gerekiyor? Yani bu haftalık, aylık planların beni çok strese soktuğunu gördüm ben. Çünkü uyamıyorsunuz, uyamayınca suçluluk hissediyorsunuz. Yani başarısızlık hissi sürekli olduğunda bu şey deniyor ona havlu atmak. Frustrasyon deniyor. Yani vazgeçiyorsunuz tamamen. Ama eğer günlük yaparsanız yani bugün... İşte diyelim ki benim annemle ilgilenmem gerekiyor, senin çocuğunla ilgilenmem veya ailede önemli bir konu var, bir misafir gelecek vesaire o zaman bugünkü programım bugüne özel olmalıdır. Bugün yarım saat değil de 10 dakika Kur'an okuyabilirim veya 5 dakika bir ayete bakabilirim. Anlatabildim mi? Yani günlük program bizim için daha etkili. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki bölümde maddi pislikler, bunlardan nasıl temizleneceğiz? İşte suların temizleyici olan ve olmayan sular. Size ilk ilk sohbetimizde söylemiştim, Gazali Şafii fıkhına mensup olduğu için bizim açımızdan biraz kafa karıştırıcı buralar. O yüzden ve ben de fıkı bir bir fıkıh eğitimi vermeyi hedeflemediğim için burada bunları geçiyorum arkadaşlar. Burayı nereden okuyacaksınız? Yani temizliğin, necasetin kısımları, suların kısımları, hadesten taharet, necasetten taharet bunları ilmi halden okumanızı size tavsiye ediyorum. En az bir kere yani şöyle mesela bir Kur'an, ciddi bir Kur'an kursu, imam hatip eğitiminiz varsa üç dört yılda bir böyle bir eğitiminiz yoksa yılda bir bir ilmi hali gözden geçirin arkadaşlar çünkü bilgilerimiz unutuluyor eskiyor karışabiliyor kulaktan dolma şeylerle ilmihal okumak insanın kendisine hani devamlı prensiplerini hatırlaması anlamındadır abdestle ilgili arkadaşlar ee, tavsiyeleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı e, hadisler aktarıyor. Ve özellikle de şöyle e, bir giriş yapmış. Şimdi tahareti anlattı ya. Necasetten tahareti. Geldi hadesten taharete. Yani bütün üstümüzü, başımızı temizledik. Bizim üzerimize artık bir necaset yok. Şimdi namaza duracağız. Ne yapmamız gerekiyor? Abdest almamız gerekiyor. Kişi taharetini tamamladıktan sonra abdest almaya başlar. Ve Peygamber Efendimiz'in her tuvaletten sonra abdest aldığını söylüyor. Bunu kaynaklardan teyit etmek lazım ama bu çok güzel bir davranış. Ben çok tavsiye ediyorum genç arkadaşlara. böyle bir, Şu anda herkes evde ama e, devamlı dışarıda işi olan insanlar arkadaşlar namaz kılmakta en çok neden zorlanıyorlar biliyor musunuz? Abdestleri olmadığı için. Çünkü dışarıda abdest almak biraz eziyetli. Halbuki her abdest bozduğumuzda biz zaten abdest alsaydık onu, onun bir parçası gibi bir devamı gibi yani abdestin, tuvalete gittim abdestim, abdestim bozuldu hemen abdest al kaç dakika sürer ki bir abdest almak arkadaşlar hemen alsaydım o zaman ezan okumunda oh hemen namaza durabilirdim yani hiçbir külfet gibi gelmezdi bu abdestin külfet gibi gelmesine abdest ayetinde size söylemiştim külfet gibi gelmesin çünkü Allah bununla nimetlerini bize tamamlamak istediğini söylüyor abdest ayetinin sonunda maide suresinde ve nasıl başlıyor peygamberimiz abdest almaya önce dişlerini misvaklıyor bu misvakla ilgili şimdi e, rivayetler var arkadaşlar e, evet söylemeliyim çünkü burada gazali de üzerinde çok durmuş e, gerçekten dişlerin bakımı temizliği arkadaşlar peynimizde çok önemli bir yer tutuyor e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem levla en eşukka ala ummeti ve أمرtuhum de anda her diyor. her namaza durmada dişlerini fırçalamalarını, misvak kullanmalarını emretmek isterdim. Ümmetine zor gelmeyeceğini bilseydim diyor. Ee, Peygamber Efendimiz mesela sabahla öyle vesaire, böyle insanların ulu orta eleştiren biri değil, ayıplarını yüzlerine söyleyen biri değil ama böyle saç baş dağınık, dişleri kirli bir şekilde toplumun içine girenleri hemen uyarmış arkadaşlar rahmetli bir fıkı hocamız vardı o devamlı söylerdi o sözü benim de ezberimde kalmış ma lekum teduhulune aleyye esnanekum dermiş size ne oluyor da işleriniz sapsarı benim karşıma geliyorsunuz dermiş arkadaşlar bu çok önem veriyor yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bir diş hekimi arkadaşımın söylediğini söyleyeyim bir öz eleştiri gibi kabul edin bunu yani bir tenkit birilerini işte küçümsemek gibi düşünmeyin. Demişti ki arkadaşım çok üzücü bir şey dindar insanların ağızları daha kötü dedi bize gelen hastalar arasında. Yani bu çok üzücü bir şey arkadaşlar. Şimdi bu kadar teşvik varken yani sanki adeta hani işlerimizi fırçalamayın, temizlemeyin demiş gibi dinimiz. Allah korusun tam tersi. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, den, bu konuda baya bir rivayetler var. İşte bu iki tanesini size söyledim. Ee, mesela bir tanesinde bu da nerede geçiyormuş bakalım hemen Buhari ve Nese'yi de geçiyormuş. Diyor ki peygamberimiz misvak kullanın çünkü o hem ağzı temizler hem de Rabbin hoşnutluğunu kazandırır peki misvak ne zaman kullanılacak yani ne zaman dişlerimizi temizleyeceğiz arkadaşlar misvakla mı yapalım diş fırçasıyla mı yapalım diş fırçası ve diş macunuyla yaparsak misvak sünneti yerine gelmiş olur mu o misvakın tıbbi faydalarını bir kenara koyuyorum arkadaşlar ondan bahseden pek çok araştırma var ama dişlerimizi temizlemektir esas olan yani sünnetin yerine gelmesi açısından dişlerimizi temizlediğimizde e, bu sünneti yerine getirmiş oluruz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namaza duracak sırada günde bunları bir hesaplayın yani günde kaç kere dişlerini temizlemiş. Akabinde namaza durulmasa bile her abdestte uyku sonrası ağız kokusu değiştiğinde yani uykudan kalkar kalkmaz uzun sessiz duruşlardan sonra mesela uzun süre hiç konuşmamışsa ve pis kokulu bir şey yedikten sonra Kur'an okumaya başlayacağı zaman arkadaşlar bir toplulukla görüşmeli onların huzuruna bir konuşma yapmak üzere çıkacağı zaman yani o kadar çok misvakı kullanıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misvakladıktan sonra besmele çeker süremizde olmak üzere besmele çeker kıbleye karşı oturur ve abdestini almaya başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın adını almayanın abdesti kamil değildir diyor. Şimdi burada Herhangi bir dini kaynakta çok kuvvetli bir rivayetle aslamadığımız ama bütün böyle din bilgisi kitaplarında da yeri olan abdest duaları var arkadaşlar. Her buzgu yıkarken yapılacak dualar var. Yani bunu yapmasanız abdestiniz eksik olmuş olmaz. Ama bunu yapmak arkadaşlar, yani ben bu abdest dualarını çok seviyorum kişisel olarak. Çünkü... O kadar kapsamlılar ki yani elimizi dilimizi yüzümüzü gözümüzü başımızı kulağımızı ayağımızı hepsini kuşatan dualar bunlar ve bu bütün bu organlarımızın hem dünyada hem ahirette bize hayır kazandırması için yapılmış dualar yani adeta şöyle bir kanatim var bir insan hiç dua etmese bir gün içinde bu abdest duaları bile yeter yani o kadar kuşatıcı o kadar lezzetli dualar. E, tavsiyem e, onları yazıp bir yere asın. Yani abdest aldığınız bir yere tabi şey, tuvaletten ayrılmış olması lazım eğer öyle bir imkanınız varsa. Ve okuya okuya işte önce bir tanesiyle başlayabilirsiniz. Ezberleyin, ezber yapmak da beyni geliştiren bir şey. Ve abdestin sonunda bir dua var arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh subhaneke ve ve etubu ilek fâfirli ve tüb aleyye inneke ente'tevâburrahî. Allahümme c'alni minel tevvabin ve c'alni minel ve